Arkası Yaran Mavi Tren 6. Bölüm Yazan Agatha Christie Çevirerek radyoya uygulayan Sevin Sever. Yöneten Güğurtan Atakan. Efektör Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar: Anlatan Demet Tantu Van Elden, Zihni Göktay. Sorgu yargıcı Erdoğan Ersever. Herkül Poirot pekcan koşar. Komiser Bilge Zobu. Kont Erdoğan Gemicioğlu Mason Oya Küçümen Mübaşir Celal Perk Derek Ketring Erhan Yazıcıoğlu Milyarder Van Elden'in kızı Ruth Sevmediği bir adam olan Derek Ketring ile evlidir Van Elden kızını boşanmaya razı eder Ve ona paha biçilmez yakut bir kolye verir Dansöz Miray'den Karısının ayın 14'ünde eski sevgilisi Comte de La Roche ile Paris'te gizlice buluşacaklarını öğrenen Derek aynı gün için Riviera'ya bir tren bileti alır. Öte yandan Bayan Grey ile Bayan Catherine de mavi trende tanışırlar ve Bayan Catherine ona sırrını açıklar. Paris'te sevgilisi Comte de La Roche la gizlice buluşacaktır. Aynı geceye Bayan Catherine trende öldürülür ve mücevher dolu çantası da çalınır. ...cünayet haberi bir telgrafla babasına bildirilir. İhtiyar adam hemen nise koşar. Orada dünyaca ünlü dedektif Herkül Poirot ile tanışır. Ruth'un ev çantasından sevgilisi Comte de Laroche'a ait bir mektup çıkar. Van Eldon, Herkül Puaro'ya katili ortaya çıkarma görevini verir. Mektup okuyorum Yargıç Bey. Lütfen, sevgilim emirlerinize tümüyle uyacak isteklerinizi yerine getireceğim İma ettiğiniz üzere Paris'te buluşmamız çok ihtiyatsızca bir hareket olur bu nedenle ben de Antip'lerde buluşmayı uygun görüyorum değerli mücevherler konusundaki araştırmalarıma duyduğunuz ilgiye ayrıca teşekkür etmek isterim ünlü ateşten yüreği yakından görüp ona dokunmak benim için ayrı bir mutluluk kaynağı olacaktır hazırlamakta olduğum kitapta bu yakuta özel bir yer ayırdım sizi çok özledim Yakında buluşma ümidiyle Sonsuz saygılarımı sunarım Erman Bu mektubun sahibini tanıyor musunuz? Evet tanıyorum Kendine Conte de la Ruche dedirten usta hırsızın biridir Bay Van Elden, Size şu anda bir noktayı belirtmekte yarar var Üzüntünüzü hepimiz yürekten paylaşıyor Ve sizi çok iyi anlıyoruz Ancak bildiklerinizi bize Tümüyle anlatmanızın zamanı geldi Hakkınız var Bay Poirot bu adam hakkında bildiklerimi anlatma zamanı geldi de geçti bile. Olay 12 yıl önce başlar. O zamanlar zavallı kızım Ruth, her genç kız gibi tatlı hayallerin peşindeydi. O da bu yakışıklı adama sırrı sıklam aşık oldu. Kendine Kont Döllarush de dedirten bu dolandırıcı kurbanlarını hep yüksek sosyetenin seçkin kişileri arasından seçer. Kızımla evlenmesine kesinlikle engel oldum ama maalesef. Kont Döllarush'u biz de tanırız sayın ben Elden. İmkan olsunu derhal içeri tıkardık. Ancak şantaj yaptığı kadınların hiçbiri açıkça şikayette bulunamıyor. İşte bu yüzden kızımın evlenme isteğine karşı çıktım. Bir yıl sonra da Lord Lekamberon'un oğluyla tanıştılar ve evlendiler. Ben tehlikeyi ucuz atlattık sanıyordum. Oysa kızım gizli gizli buluşuyormuş onunla. Bunu da öğreneli ancak bir hafta oldu. Kendisine çok ihtiyatsızca davranmakta olduğunu söyledim. Çünkü önerim üzerine damadım Bay Catering aleyhine boşanma davası açmak üzereydi. Ya. Yeah. Bu çok ilginç işte. Üzerinde durmamız gereken bir konu. Önce Comte de la Rouge konusunu görüşelim. Bu bay uzun zamandan beri bu yakutların üzerinde durduğunuzu biliyordu. Satın aldığınızı da öğrendi. Kurnazca bir hileyle Bayan Catering'in onları yanında götürmesini sağladı. Kısacası şu. Mason'ın Paris'ten önce gördüğü adam Comte de la Rouge'dur. Ben de aynı kanadayım. Bayan Kettering önce çekingenlik duydu... ...sonra o da hizmetçisini Paris'te bırakmakla rahat edeceğini düşündü. Kontrolörün ifadesine göre de... ...Bayan Kettering'in yatağını tren memuru yapmış. Kontroller Rouch o esnada bitişik kompartımanda gizleniyordu. Cinayet bir anda işlendi. Adam mücevher dolu çantayı alarak... ...kimselere gözükmeksizin trenden aşağı indi. Böylelikle cinayet adi tren hırsızlarının sırtına yüklendi. Kont kadının el çantasını aramayı unutmuş olabilir. Hiç düşünmemiş de olabilir. Çünkü cani o olsaydı... O olsaydı da ne demek? Bütün deliller Kontel aleyhinde değil mi? Benim konuya bakışım bambaşka. Kontel gibi... ...soysuz kişiler... ...adam öldürme cesaretini gösteremezler. Bu düşüncenize katılamıyorum Bay Poirot. Ben görüşlerimi... ...birer varsayım olarak ileri sürüyorum. Onları değerlendirmek sizlerin elinde. Ben Kontel tutuklanmasından yanayım. Bunu öyle kolay kolay yapamayacaksınız. Neden? Kont Hazretleri halen Antipteki Marina Villasında kalıyordu. Ondan. Görüyorum ki tek başınıza siz Bay Poirot hepimizden çok şey biliyorsunuz. <gülüyor> ne yapalım? Mesleğim gereği başkalarını izlemek zorundayım. Boş vaktim de çok. Siz Bay Veneldin, Kont Lerush'un kızınızın katili olduğundan emin misiniz? Şimdi, evet, elimizdeki delillerin hepsi bunu kanıtlamıyor mu? Damadımla konuştunuz mu şu anda niste bulunuyor Kötü haberi ona ilettiniz mi İlettik Cinayet gecesi damadınızın mavi trende seyahat etmekte olduğunu biliyor muydunuz Londra'dan buraya gelirken son dakikada öğrendim Karısının trende bulunduğundan haberdar olmadığını iddia ediyorum İnanırım beyler Bile bile bir rezalete meydan vermek istemiş olması düşünülemez Size gerçeği bütün çıplaklığıyla anlatmam gerekiyor Evet Derik Catering trende yalnız değildi. Yanında meşhur dansöz sevgilisi de vardı. Hmm. Londra'nın şu meşhur dansözü Mireya. Evet. <gülüyor> Kaç erkeği iflas ettirdiğini sayabilirim size. Damadım da hainin teki. Yakışıklı bir delikanlı. Dış görünüşü, davranışlarıyla tam bir centilmen. Oysa iç yüzünü ben bilebilirim ancak. Bay Veneldin, size bir soru sormama izin verir misiniz? Sorun elbette, bekliyorum Bay Puarol. Kızınızın ölümünden damadınızın bir çıkarı filan var mı? Var elbet İki milyon dolar paraya konuyor Bu parayı kızıma düğün hediyesi olarak vermiştim Çocukları olmadığına göre de bu para kocasına kalacak Boşanmak üzere olduğu kocasına evet. İzninizle ben artık gitmek zorundayım Hoşçakalın baylar Olayların akışından beni haberdar edersiniz herhalde Elbette Bay Poirot. Size her zaman ihtiyacımız var Güle güle efendim güle güle. Sizinle gelebilir miyim biraz söyleyeceklerim var da Bay Puarov Elbette sayın ben Erdin Buyurun birlikte evime gidelim Bir şeyler içeriz <gülüyor> Geleyim sizinle konuşmak beni mutlu edecek <gülüyor> Şimdi anlattıklarım sizi tatmin etti mi? Etti Damadınız boşanmak istemiyordu demek Öyle anlaşılıyor Şerefli dürüst bir hayat sürse Sesimizi çıkardığımız yoktu Ama şundan söz mü Mirey... Ne yaparsınız sayın Veneldin Hayat ummadığımız sürprizlerle dolu Katlanmaktan başka çaremiz yok bir de alır mıydınız? Hayır Bay Puarov teşekkür ederim Artık gitmem gerek izninizle güle, güle güle güle gönlünüz rahat olsun Emirlerinizi yerine getirmek üzere elimden geleni yapacağım Sağ olun Bay Puarov Ben de size minnettar kalacağım Allah'a ısmarladık güle güle, güle güle bay Reneldin Güle, güle. Bay Poirot ne yalan söyleyeyim Bu iş şaşkınlıktan şaşkınlığa sürüklüyor insanı Cinayetin işlendiği gece Kont Nis'te bulunuyor Öyleyse olaylar lehine gelişecek demektir İçeri alalım adamı Beni neden çağırdığınızı öğrenebilir miyim acaba Oturun lütfen Kont Hazretleri Bayan Catherine'in ölümüyle ilgili olarak Buraya çağrıldınız Bayan Ruth Catherine'in ölümü mü Hiçbir şey anlamıyorum bu hanımı tanıyordunuz değil mi? Evet tanıyordum ama bunun benimle ilgisinin ne olduğunu anlayamıyorum Kont hazretleri bayan Ruth'un bir cinayete kurban gittiğini bilmiyorlar galiba Cinayet mi? Aman tanrım kulaklarıma inanamıyorum Maalesef öyle Paris ile Lyon arasında bir yerde sicimle boğulmuş Mücevherleri de çalınmış Vah vah bu tür soyguncu katilleri bir an önce yakalayıp adalete teslim etmek gerek Bayan Rutun çantasında el yazınızda yazılmış mektubunuz çıkmasaydı... ...sizi buralara kadar rahatsız etmezdik. Efendim, sizlerden gezeyecek değilim. Bu hanımla uzun yıllardan beri tanışırız. Paris'te buluşacaktınız. Ayın on dördüncü gecesi Lyon'dan trene binmediniz değil mi? Hayır, çünkü ayın on dördünün sabahı Nice varmış bulunuyordum... Aynı anda iki yerde birden bulunmama İmkan haklısınız, olmadığına göre Ancak sırf formalite gereği Ayın on dördüncü günü bulunduğunuz yerlere dair Tanıklık yapacak kimseniz var mı Var efendim Adını sıralayabileceğim pek çok kişi O gün ve o gece niste beni gördüler O da hizmetçisini içeriye alın lütfen Peki efendim Buyurun Bayan edemeyisin Bu beye lütfen bir göz atar mısınız bu yüzü tanıdınız mı Yolda trene binen bu adam mıydı Sayın yargıç adamı ben sadece sırtından gördüm Bu nedenle de sorunuza olumlu ya da olumsuz Hiçbir cevap veremeyeceğim Peki Londra'daki evinde bayan Ruth bu beyi hiç kabul etti mi Ben hiç görmedim Bu beyi ilk kez burada görüyorum İzin verirseniz sayın yargıç bayana bir soru ben sormak istiyorum Buyurun sorabilirsiniz Bu bey Bay Ketring'e hiç benzemiyor mu Bay Ketring mi Evet ...hanımınızın kocası... ...onu daha önce hiç görmemiş miydiniz? E, hayır... E, ...daha önce kendileriyle hiç karşılaşmadım... ...yalnız bir gün parkta dolaşırken... ...arkadaşım onu bana uzaktan göstermişti... ...hanımınızın hizmetinde... ...sadece iki aylık bir süre kalmış olduğunuza göre... ...cevabınız doğaldır tabii. ...Evet... Ha, ha, ...Bay Catherine'i bir kere de merdivenin başında gördüm... ...sokağa çıkıyordu... ...boyu bosu burada gördüğünüz kişiye benziyor muydu? Bunu düşünmem gerek... ...kesin bir cevap veremeyeceğim size... Ama evet. e, Bay Catherine de uzunca boyluydu Hatırlayabildiğim Hı. kadarıyla Yine de pek emin değilim Peki bu kadar soru yeter Gidebilirsiniz artık Beni burada daha uzun süre alıp mısınız? mısınız Hayır siz de gidebilirsiniz ee, ancak, ancak ileride mektubunuz hakkında sorguya çekebiliriz sizi Teşekkür ederim Evet bu iş de bitti Kontu fazla sıkıştırmamamız daha isabetli diye düşündüm Adamlarımdan ikisi gece gündüz onu izleyecekler Ayrıca ayın on dördünde niste bulunup bulunmadığını da inceleyeceğiz Önlemlerinizde büyük isabet görüyorum Sayın Yardık Bay Kettering'den de bu sabah burada olmasını istedik Önemli değil gerçi ama Öğrenmek istediğimiz bir iki nokta var Ne gibi? Yol arkadaşım Mire ile ayrı ayrı otellere inmişler Bu durum bana biraz garip gözüktü Bay Kettering'i içeri alalım lütfen Peki efendim Günaydın efendim Günaydın Beni çağırmışsınız. Yeni bir şeyler mi öğrendiniz? Oturun lütfen Bay Kettering. Bazı sormak istediklerimiz vardı. da. Buyurun sorun. Cevaplamaya hazırım. Karınıza trende rastlamadığınızı iddia ediyorsunuz. Size bunu defalarca tekrarladım. Karımın trende olduğundan habersizdim. İddianız öyle. Size fikrimi açıkça söylememi ister misiniz? Lütfen konuşun. Bence tren soyguncularının isimlerini taşıyan listelere sahip olmanız gerekir... Mavi tren gibi lüks bir trende basit bir soyguna girişilmesi... inanılması güç bir durum doğrusu. Bence polisinizin canileri hemen yakalaması gerek. <gülüyor> Endişe etmeyin efendim. Caniler er geç yakalanacak. Bu arada tamamıyla özel hayatınızla ilgili bir konuya temas etmek istiyorum. Evet buyurun. Londra'da uzunca bir süre arkadaşlık ettiğiniz şu dansöz... Dansöz Miray demek istiyorsunuz herhalde. Evet Ta kendisi Ne olmuştan söz Müreye? Onunla aynı trende seyahat etmiş olmanıza rağmen Aynı otelde kalmıyorsunuz Bu bize biraz garip göründü de Evet Miray ile aynı otelde kalmıyoruz Bu bir gerçek ama nedeni Evet nedeni Nedeni yalnız beni ilgilendirir sayın Yargıç Özel hayatımla ilgili bir konu Özel hayatınızla ilgili olup gene de Karışmaktan kendime alamadığım bir soru daha var Evet neymiş Söylenenlere bakılırsa bayan Ruttan oldukça yüklü bir paraya konuyor Ne demek istiyorsunuz siz hem siz kimsiniz? Adım Hercule Poirot. Dünyanın en ünlü dedektifiyim. Karınıza trende rastlamadığınıza emin misiniz? Karımı öldürdüğümü mü ima etmek istiyorsunuz? <gülüyor> Öfkelenmem tamamen yersiz. Zira öldürdüğüm kadının mücevherlerini neden çalayım? Onlar zaten benim değil mi? Haklısınız. Zavallı Rut'un ölümüne o Yakutlar sebep oldu. Beraberinde götüreceği duyuldu ve olan oldu Bu ünlü taşlar daha önce de bazı kişilerin ölümüne sebep olmuştu Size son bir soru Bay Ketring Karınızı en son ne zaman görmüştünüz? Hmm, aşağı yukarı üç hafta oldu Önemli değil Bilmek istediğim bu kadardı Artık sorgu bitti mi? Gidebilir miyim? Evet Bay Ketring Artık çekilebilirsiniz Allah'a ısmarladık Güle güle Bay Ketring'e bu yakutlardan ne zaman söz ettiniz? Hiçbir zaman söz etmedim... Yakutlar hakkında ilk konuşan dün Bay Van Eldin oldu... Ama kontun mektubunda yakutlardan söz ediliyordu... Bu mektubu Bay Ketring'e okutmadığıma emin olabilirsiniz... Öyleyse karısının bu mücevherleri birlikte taşıdığını nereden biliyordu? Üç hafta süreyle karı koca birbirlerini görmediklerine göre... Bayan Ketring ona bundan söz etmiş olamazdı... Bay Van Eldin ile sekreteri de anlatmış olamazlar... Gazetelere gelince bu mücevherler hakkında son zamanlarda hiçbir haber çıkmadı. Acaba ona bu yakutlardan söz eden kim... Mavi Telenatlı oyunumuzun altıncı bölümünü dinlediniz. Pazartesi günü aynı saatte buluşmak üzere hoşça kalın sevginiciler.